1959 yılında Ankara'da doğan Akif Kurtuluş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukuk eğitimi sırasında edebiyata merak salan Akif Kurtuluş'un şiirleri, şiir eleştirileri ve denemeleri, Edebiyat Dostları, Edebiyat ve Eleştiri, Tan, Türkiye Yazıları, Üç Çiçek, Yarın, Yasko Edebiyat, Yeni Düşün gibi çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. Uzaklık avutur ve sessizlik başlar acıtmaya. İhanet ayrılığa borçlanmaktır. Bilinmez kimden akar en çok kan orada. Her aşk bir gün kendi katilini bulur. Silah çeker biri, öteki ortak olur suça. Mecalim yok yeni cinayetlere, körelmiş maharetim. Bir kurbanım var ki öldüm ölesi bende yaşar. Şifrelerimi çözdüm, buydu son ustalığım, gönlüm dehlizinde beni boş yere arar. Bütün yalanlarımı buruşturdu vicdanım, benden eksilen hakikat fazlaymış artık hayata. Tek mülküm kaderimdi, vedalaştım. Unutulur emanette zaten ruhumda, görgü tanıkları, posta güvercinleri akbabalar... Aşk çekişen biri var olay yerinde. Belki o aklar. Kundakladım gövdemi. Enkazdan ibaretti o da. Parola sordu birbirine dağılmış parçalarım. Yüzüme sürmek için sakin gözler aradım. İyice sürttüm çehremi toprağa. Rengim atsın, aşınsın harflerim. Bir parem düşman olsun kırkına. Ücranla çarpıştım yetmedi. Omuz başımla barıştım dinmedi. Kapattım sesimi, ışığımı söndürdüm. Yaktım benden kalan ne varsa. Küllerimi bulduğum bu kuytu köşede, bu hava kabarcığı altında gördüm. Beni uzaklık avutmuş, sessizlik acıtmış seni. <gülüyor> Leyla'mı gördüm bir kerece, baktı geçti ne söyledi, ne de sordum kaşlarını, yıktı geçti mecnunum Leyla'mı gördüm bir kerece, baktı geçti ne söyledi. Ne de sordum kaşlarını yıktı geçti. Sormadım bir çift sözü ay mıydı gün müydü yüzün sandım ki zühre ıldızı. Oh oh oh oh oh Yaktı, geçti Sandım ki zühre yıldızı Şavkı beni yaktı, geçti Şavkı beni yaktı, geçti amadı ben bu sırra eremedim seher vakti göremedim yıldız gibi aktı geçti ateşinden duramadım ben bu sırra eremedim seher vakti Göremedim yıldız gibi aktı geçti. İzzetim bu ne hikmetiş? O iken gördüm biri düş. Zulüflerin kemer detmiş. O o o Taktı geçti. Suluslerin etmiş yar boynuma taktı geçti. Yar boynuma taktı geçti. Yarın Dergisi, Edebiyat Dostları ve Edebiyat Eleştiri Dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Yayınlanmış kitaplarının isimleri şöyledir. Yalan Şiirler, Tören Provası, Kırgınlıklar Galası, Herkes Gitmiş. Gemiden son ayrılan bendim, unutarak seyir defterini. Unutarak tayfaların denizi kaldıran kavgalarını. Bir sayfadan diğerine ödünç cesaretlerle geçerdim. Bıçağın bir yüzünde cellat, öbür yüzünde kurbandım. Karanlığın gözünden düştüm, ışıktaysa hiç yerim olmadı. Bir tören gibi yaşadım aşkı, ayrılığı bir infaz gibi. Yoksa her yağmurdan saça kaldı, mutluluğu mu kaldı? Kıdemli yargıç da inanmıyor sesimin gürleştiğine. Sözcüklerim savunma mı, ikrar mı? Konuştukça kararan cübbemden seçilemiyor, her celse sarı sırmalarımı sökerek söylüyorum. Kalbimin tutulacak yanı kalmadı. Ne sokakların çok büyük olduğunu hatırlatacak birisi var, ne de oğlunu bana benzeterek ağlayacak bir ana. Gemiden son ayrılan bendim. Bu çürük tekneden payıma kahraman kaptan olmak düştü. İşte kara diye bağırmamak için tek kendimi aldım yanıma. Soluk bir çizgi oldu gövdemde sevincin su kesimi. Belki de son bir iz. Saçları kısaltan tarih öncesinden. Ufuk köpürmesini unutmuş dalgalarla parçalanıyor. Sen bağırdıkça azalıyor içimde beyaz bayrak çekme korkusu. Her şey vatan için, her şey vatan için, her şey vatan için, her şey vatan için. Geniş denizlerde parmak izlerin. Küçük düştün sulara. Bu güz yağmur yağar saçların gelecek bahara ıslanır. Her gün bileklerimi daha fazla yaklaştırıyorum güneşe. Ancak böyle şakalar yatıştırıyor alkışlarla yaralı ruhumu. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Hop akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelum sonumuz ne olacak? Avru akan dereler denizlere dolayacak. Söylesene güzelum sonumuz ne olacak? Osman, karı sardı dört yanımızı. Önder kalsın sevdalı koy alacak canımızı. Hasta ah, mum kadar konan sardı dört yanımızı ah, Bu anda ses damakta alacak canınızı Yaşile, gözüm doldu ile kurbete mi gideyim bu sevdali başıyla Oy gidi kara deli, dört yanımızı, ander kalsın sevdalı koyanacak alacak canına. Abam geçem tam koyanlarca canınız. Herkes gitmiş adlı kitabıyla 2005 yılı Behçet Necati Gil ödülü sahibi olan Akif Kurtuluşun şiiri üzerine birçok inceleme araştırma yazısı yayımlandı, üzerine yüksek lisans tezleri hazırlandı ve yabancı dillere çevrildi. Rahatla dinleyin arkadaşlar. Şart mıdır bir çocuğu sevmek için yetim bırakmak? İnsan ilk kez kendi kanıyla nerede karşılaşırsa orada sordum bunu. Orada aşkta susup yataklarda dillenen bir şehir vardı çok uzakta. Kış boyu kendi kan izlerinden yürüyerek dünyadan çıkan adamlar. Dünyaya biraz daha sokulmak için sahile indim. Beşerli üç poşet suda kaydırma taşı aldım biçingeneden. Narindim fırlatırken, yas tuttum suya gömülen her taşa. Kiralık bir sesle ağladım. Bir balıkçı susuyorum sandı. Zariftim mektubunu koyduğu zarfa, her pulu beğenmeyen ahali kadar. Birçoğuyla şemsiyelerinin altında tanıştım. Yağmur sokağı parçalayarak yağar. Ben aşk kararı sayılacak ritmiyle yürürdüm sokaklarda. Birkaçını kaçını dayatak odalarında tanıdım. Çirkin miydi iki gövdenin arasından görünmesi bir denizin? Sevmedim onları. Seviştim fakat aldatmadım. Pas koynumda hazır bekleyen hançerin suskunluğunu fırsat bilince, gök bende bir martının kırık kanatlarından ibaret olmaya başlayınca, aldatmamakta azaltmaz oldu göğüs kafesimdeki sızıyı. İntiharı düşünüyorlardı. Boş bir tabancada tetik düşürme cesareti. Ormana dalıyorlardı, eski ayrılıkları hatırlama hüznü. Aşık olmaya çalışıyorlardı, kalbi kanamalı tek ben miyim rahatlığı. Bense yüzüm gülsün istiyordum ama önce yüzüm tutmalıydı güllere. Şart mıdır komşularıma sevgimi göstermek için bir yetime el vermek? İlk düellomda silahımı seçerken yanıtlıyorum bunu da. Arabayı hazırla oğlum, forsu açma. Bu kez Nizamiye'den çıkacağız. Bu kez metresini kuaföre gönderiyor, süsü vermeden. Bir fırtına tuttu bizi, derya. Şumalarımız yarim mahşere kaldı. O bizim kuşmalarımız yarim mahşere kaldı. Kasatura Belimizde Ayarim Martinimiz Kucakta Kasatura Martin'imiz kucaktan. Aynı zamanda avukatlık da yapan Akif Kurtuluş bir söyleşisinde şiirle olan ilişkisini şöyle tanımlamıştır. Klişe ve söylerken bile beni rahatsız edecek bir cümle olacak. Benim tek aşkım şiir. Bu ne onsuz yapamayacağım anlamına geliyor ne de onun bensiz yapamayacağı. Belki bunu bildiği için benim kimi hovardalıklarımı o görmezden geliyor, ben de onun beni hizaya getirmeye çalışmasını kabulleniyorum. Son 5 yıl şiirin hoşuna gitmeyen işler yaptım. Baroda bir takım işlere bulaştım, seçim yarışına falan girdim. Sonuçta bu da benim hayatımın bir parçası. İyi de şiir sevmez böyle şeyleri. Uzak durdu benden. Gözüm görmesin dedi. Ben de doğrusu onun menzili içinde yaptım bunları. Sonra bir gece yarısı tekrar kapısını çaldım. Şiir nereden geldiysen oraya git demedi bana. İtebilir miyiz bir aşka ayrılırız korkusuyla? Çok önce miydi? Elimizdeydi bir masada saatlerce susmak. Boynumuzda güvercin gölgeleriyle kalkardık çınar altından. Gelirdin, su çoğaltısını çoğaltırdın adımlarınla. Kandilin fitilini kısar, rüzgârımla çözerdim saçlarını. Omuzlarından topuklarına inerdi elbisen. Çok önceydi. Kulak memelerine koşacak kadar haylazdım. Kirpiklerinden yüzüme dökülürdü ay kıpırtıları. Bir saçak altında bileklerine yapışarak söyledim bunları. Her sabah çiçeklerle, serçelerle resim çektiriyorum. Dudaklarına dokunsam yine sular yürür ellerime. Yine panayırlar kurarım yüzünde. Meddah oynarım. Çimlerdeki nar lekelerinden bulur gideriz yolumuzu. Beyaz izler bırakırız beyaz gömleklerimizden. Gecikmiş sözlerdi. Tırnaklarımı yiyerek kaçtım uzaklara. Kullandığım her mum aydınlatıyor dibini. Yanıyor yatsıdan sonra da. Her an sönebilir diyerek. Kara gözlükler takarak doğruluyorum kendimi. Beş mevsimdir yeşil ışıkları duruyorum. Kırmızı ışıkları koşuyorum kimseler görmeden. Yalnızlığıma hazırlanmış sözlüklere başvuruyorum. Kanını içine akıtmış aşkları anlatmak için. Bütün sonlar küçük unutkanlıklarla başlıyor. Her zaman bir kumral oluyor küçük suçlarımın ortağı. Sürdürebilir miyim bir aşkı ayrılamam korkusuyla. Kalbimdeki şu yeri Sanki içimde açar Bu sarmaşık günleri Her şeyde senin isim, buyur aşkının yolu Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri Sanki içimde açar, kusalma günleri. cimde açar bu gülleri ki hotralan Kazı denir yeni ben eski dirim yaralı alamaz din sevgili kalbimdeki şu yeri içimde açar bu salmaşı günleri. yeri sanki içimde açar, bu sarmaşık gülleri. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Piyangocunun yanında tahta çitlere yakıştırırım. Gözlüklüsün, üç yaş büyüksün, Rize'de büyümüşsün. Başka adını da bilirim. Hepsi yalan o gülmen de Eski küçük bir limandır gülmen Takalar sığınır Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin Denizle kavgalıdır kayalar Otururum elim tuzlanır Fırlatırım çakıl taşını Kaç kez sektirebilirim Gömülmesin suya Sen tut Durma sonra bana yürü Bulutların yerini doldurur yürümen Kuşlar kıskanır Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Birden boşanan yağmurda mağaza diplerindeyken, Otobüsten inerken, hiç aklımda yokken karşımdasın. Gider ayak bir şey derdin. Onu söyle işte, sonra sus. Issız istasyon kampanası susman, yapraklar döker. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Çardağa çıkarım, ay gömülür çalı çırpılara. Tutuşturur sarmaşıkları, seyredişinden alınırım. Uzak, içli şarkılar anımsarım. Derken dönüp bakman, turaçlar çağırır, bakman. Bahçemde turunçlar açtırır. Resmine astılar işlek yerlerine kentin. Çarşı içinde bir zaman daha konuşuldun. Su, sarnıçlardan bakraçlara çekiliyordu. Güze hazırlanıyordu kızlar. Dağlar dalgındı. Gençtim, olur olmaz huylanışını sevdim en çok. boş kalbim kırık elde yine üzüller. Pişman çok pişmanım esasen ama çok Seni seviyorum. Bir